Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-40. Elektronik posta adresimiz acikradyo.acikradyo.com.tr Efendim e, Altın Saatler programlarının ses kayıtlarının bir kısmını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo. .com. ...com.tr adresinde... ...podcast bölümünde dinleyebilir... ...arzu ettiğiniz takdirde... ...kopyalayabilirsiniz... ...evet hocam merhabalar... Hoş İyi günler... Hoş bulduk, İyi tam, günler. Sonra... tam bir ay sonra bir evet. araya geldik... Ee, ...seçim öncesinde... Son programımızı evet. yaptık, değil mi? <gülüyor> evet. Bir seçim dönemi geçirdik. Ondan sonra da önemli bir seçim geçirdik. Evet, önemli yani. bir seçim geçirdik. Ne kadar yerel seçimdi, onu pek fazla fark etme fırsatımız olmadı ama. Evet. Ee, ...yereldeki olayları... ...bugün biraz ele alacağız. Evet. Ee, evet. Bugün ne yapıyoruz? Ee, siz İzmir'de... ...yeni bir çalışma başlattınız. Evet. Bu hafta da sonunda önemli. İzmir'deydim. Ee, İzmir'de... E, ...belki daha önceki programlarımızda da... ...belirtmiştik... ...bir yeni kent merkezi diye bir olgu var. Ee, yani eski kent merkezinin dışında... Körfez'in uç kısmında diyelim. bir Dibinde. Ki bölge. E, orası işte. İç, yani iç. Li, limanın, e, ancak Limanı'nın geri tarafı. Geri tarafı. Salhane diye. Evet. İşte Bayraklı'nın altı gibi. E, orası yeni kent merkezi olarak planlanmış durumda. E, şimdi orada muazzam bir inşaat faaliyeti var. Boş bir bölge orası yani. Eski. ...yapıların bulunduğu... ...bazı imalathanelerin bulunduğu vesaire. Ee, atölyelerin bulunduğu. Atölyelerin, evet. evet. Ee, şimdi orası... E, ...hem gelişmeye açıldı... ...hem de özellikle yüksek bina yapımına açıldı. Aslında çok tartışma... E, ...oldu bu konuda. Yani e, kent... E, ...bilimciler... E, ...sivil toplum kuruluşları... ...uzun zaman tartıştılar. Gölgenin bu şekilde... ...yapılaşması... Yani evet, ...yapılaşmaların açılıp açılmaması... Evet. ...yüksek binalara tahsis edilip edilmemesi. edilmemesi... ...şimdi orada tabii özellikle... ...yüksek bina e, yapımı bakımından... ...bir de özel bir sorun var... ...zemin çok kötü. Alüvyon... ...evet, evet alüvyon... Tabii, tabii. Tabii, ...tabii tamamen alübyon. evet. Ee, ...işte İzmir'de yeni yapılaşan bir mavi şehir vardı da Orası Gediz'in deltası. Deltası. Yani bu da işte ona yakın yani bir şey. Ee, çok tartışıldı bu ve sonuçta... E, ...ben e, asbel kadar e, bir vesileyle konuya e, girmek durumunda kaldım ve... ...işin ciddiyetini öğrenince, yani e, özellikle zemin bakımından, e, şimdi böyle şöyle bir durum oluyor. Yani özellikle yer bilimci, e, bilim adamları ve mühendisler diyorlar ki, buraları şey yapalım, e, iskanı açmayalım. Buraların işte zemini kötüdür, buralar hiçbir şey yapmayalım. Parklar. Bu çok Park, parklar tartışılan parklar bir oluyor. konu evet. ama... Şimdi yani orası aslında yeni bir kent alanı yaratmak bakımından bana benim kişisel kanım tabii uygun gibi görünüyor. Yani aslında ulaşım ulaşım bakımından yollara yakınlığı bakımından yenilenmesi gereken bir bölge. Yani İzmir İzmir'in gelişmesi orada olabilir. Doğru mantıklı bir şey. Ama zemin tabii önemli bir sorun. Tabii. Ee, dediğim gibi yer bilimciler Bina yapmayalım tandansındalar. Bu genellikle işte 99 depreminden sonra da bu zeminle ilgili konular çok tartışıldı malumunuz. Neden tartışıldı? Özellikle Pazarı'nda zemine bağlı, sıvalaşmaya bağlı hasarın yaygınlığı. Yayın, Ama evet. çok özel bir durumdu Öyle. o. Maalesef işte o biraz böyle çok genelleştirildi. Öyle bir hale geldi ki yani zemin kaya olmazsa hani hiç yapmayın falan gibi. Bu yüzden hatta böyle acayip kararlar alındı. Yeni kent merkezleri gerek e, Ada Pazarında gerek e, Düzce'de e, dağlara kuruldu falan yani. Yani işte Düzce'de iyi güzel tamam ama yani Düzce merkezine uzakta yeni bir şehir kuruldu. Ama ticaret hala eski yerlerde. ediyor. çok devam sorunu ediyordu. da beraberinde getirdi. Yani, Okullar çok, orada. E, evet, ekstrem burada. şeylere gerek yok aslında şimdi. ...daha önce de programlarımızda... ...herhalde defaatle söylemişizdir... ...yani... ...çok sağlam olmayan zemine yapı yapılmaz... ...diye bir şey yok... ...yahut yapı yapılırsa depremde yıkılır diye bir şey yok... ...yani bunları usulüne uygun yaparsanız... ...bunlar... Evet, Şu şey Mühendislik bu konuda... Gayet, ...tabii yani... ...bun hele çok muazzam olabilir. yeni evet. teknikler var yani... Evet. şey ...tabii projeyi... ...zemini çok iyi tanımak... ...bir kere, bu, bu burada problemimiz var... ...hala yani her yerde... İyi zemin denilen yerde, Bine. yerlerde projeler yapılıyor. Yeteri kadar araştırma çalışma etüt yapılmadığı için problemler çıkıyor. Böyle bir sürü problem var benim duyduğum İstanbul'da. Hem de iyi zeminlerde güya. Yani binalar oturuyor, çatlıyor, patlıyor bilmem ne. Bunu çoğu insan bilmiyor. Ama oluyor bunlar. Niye oluyor? Olumması lazım. Çünkü yani bir yandan böyle zemini çok abartıyoruz falan. Bir yandan da yeteri kadar inceleme yapmıyoruz. Evet. Yani bu kalitesini de ona göre düzenlemiyoruz. Evet. Yani bu, bu, bu bir mühendislik problem. Mühendisliği ciddiye almamamızın şeyleri. Şimdi İzmir'de e, ben e, biraz yüksek binalar konusunda yani yüksek binaların tabii üst yapıları kostadı. Aslında sizin İzmir çalışmalarınız çok da eskiye dayanıyor. Aa, tabii İzmir e 99 öncesine, öncesi tabii Radius projesine daha 96'ya kadar. Evet. Var. E ben İzmir'i çok severim. Yani İzmir'e <gülüyor> <gülüyor> çok da arkadaşlarım vardır hala var. Ee, çok gidip gelmişliğim olmuştur. Yani İzmir'i e hatta yani keşke İzmir'e yerleşmiş olsaydım diye içimden geçirmişim. Geçiyor öyle mi? <gülüyor> Öyledir ama olmuyor işte insan <gülüyor> bir yerden sonra. Doğru. Ee, ama radyos e, projesinden kısaca bahsedelim hocam. O çünkü 99 evet. e, depremi öncesinde. Tabii çok... Tür Türkiye'de o alanda yapılan ilk projelerden biridir. Evet. Ee, o zaman. kapsam itibariyle de e, ilk en geniş. Tabii tabii. Baya baya çalıştık orada. Şimdi o proje... ...aslında bakarsanız... ...o zaman belediye başkanı Burhan Özfaturay. Evet. İlginç bir adamdı. Ee, Allah selamet versin. Evet. Anap döneminin. Evet. evet. Yani... E, ...onunla yaptığımız görüşmelerde... ...o buna... ...çok açık şey yaptı. E, yaklaştı. Çok olumlu yaklaştı. E, bir güzel tarafı da... E, ...yani... Genellikle meslek örgütleri, meslek odaları hani biraz sol tandansıdır Burhan Özfatura pek öyle olmamasına rağmen meslek odalarıyla da çok iyi bir ilişkisi vardı o zaman. Evet. Dolayısıyla biz e, meslek odalarının da katkısıyla iyi bir program hazırladık. Yani i̇nşaat müdürlüğü grubasının özellikle ve belediyenin katkısıyla. E, bu arada. Değerli arkadaşım Profesör Mustafa Erdik'in katkılarıyla o sıralarda tesadüfen e, oluşturulan bir Birleşmiş Milletler Projesi'nin de içine sokuldu. Bu projenin adı Radius Projesi. Radius Projesi. Radyus projesi bir Birleşmiş Milletler Projesidir. Dört tane şehir e, buna girdi. Ve tamamen bu proje deprem risklerinin tespitine tabii, dayalı Tabi Tabii proje, tabii. Yani mi? şöyle ben söyleyeyim. Biraz kapsamından bahsedeyim. Lütfen. E, o zamana kadar İzmir'de... O zamandan bu ya yani çok çalışma yapıldı. Hala devam ediyor ama o zamana kadar... Yıl 1995'te filan biz konuşmaya başladık sanıyorum. Yani 96'da filan başladık. E, bir kere İzmir'in deprem tehlikesi nedir... Yani çok ayrıntılı olarak incelenmemişti. Rahmetli Aykut Barka bizim ekibimizdeydi. Aykut oranın e, sismistesini gitti geldi, oraları dolaştı. Aykut böyle saha adamı yani. Evet. Çok e, o işe önem verdi ve e, hala onun şeyleri yani e, o zaman yaptığı araştırmalara dayalı bugünkü bilgilerin büyük kısmı. ...çok güzel derledi topladı... ...İzmir'in sismi sitesini. İşte... E, ...Mustafa Erdik ve... ...o zamanki arkadaşlar da... ...Prodi'de çalışan diğer arkadaşlar... ...deprem tehlikesini... ...mühendislik anlamında... ...çok iyi tanımlayan çalışmalar yaptılar. E, o zamana kadar... ...bu denli... E, ...ayrıntılı çalışma yapılmamıştı. Daha sonra... Devam etti tabii bu çalışmalar. Yani çok daha ileri safhaya geldi ama... ...yani konuştuğumuz şeyde... ...düşünün yani 20 seneye yakın bir süreçten bahsediyoruz. Bir yani 99 şokundan da Tabii önce. tabii çok önce, çok evet. önce. Şimdi e, o sıralarda zaten bizim... E, ...yani bu İzmir e, olayına önem vermemizin... ...önemli nedenlerinden biri de şuydu. E, bütün dünyada yani 1990'larda... Bu kentlerin deprem riski konusunda büyük bir e, şey vardı. Gelişme vardı ve tartışmalar vardı ve yeni yöntemler gelişiyordu. Amerika'da hem dünyada hem Amerika'da özelinde e, önemli projeler e, yürütülmekteydi. Yürütülmeye başlandı. Tabii da, Meksika depremi olmuştu değil mi? O tabii. Tam. Şimdi bakın 1990'larda ne oldu? 1900 89'da Loma Prieta depremi oldu Amerika'da San Francisco'da. San Francisco'da çok bir önemli bir depremdir evet. tabi Amerika'da büyük can kaybı falan olmuyor ama çok büyük mal kaybı oldu. Endüstriyi çok etkiledi Kuzey Kaliforniya'da. 1994'te Northridge depremi oldu Güney Kaliforniya'da Los Angeles'ın bir banliyöstür Northridge. Çok büyük kayıplar oldu keza... ...beklenmeyen bir depremdi. Hemen tam bir yıl sonra... ...çok büyük bir aslandıdır. 17 Şubat, Ocak mıydı? 17 Şubat mıydı? 17'sini hatırlıyorum da... ...bakın 17 Ağustos'tan... <gülüyor> <gülüyor> ...yanılmıyorsam... ...Ocak, 17 Ocak... ...1994'te Nautrich'ten sonra... ...tam bir yıl sonra... ...17 Ocak 1995'te... ...Bobe deprem oldu. Bunların... ...yansımaları korkunç oldu... ...bunların hepsi çok büyük depremler... ...tabii Kobe'yi hatırlarsınız... Tabii. ...yani muazzam bir depremdi... ...ve çok şaşırttı değil Şimdi, mi... ...yani Japonya'da bir deprem... O, ...ve can kaybı... ...dört bin küsurlarda... ...biz Mustafa Erdik'le beraber işte bir on gün sonra falan gittik... ...orada biz bir on gün fren kaldık... ...yani yine büyük zorluklar içinde tabii... ...yani hayat tamamen neredeyse... ...durmuştu yani o kadar büyük... Evet, yani, doğalgaz patlamaları nedeniyle, tam bir yangınlar. Evet. Evet. Şimdi bunların verdiği şeydir işte. Yani bunlar e, bu e, kentlerin deprem riski konusunu iyice ortaya çıkardı. Hep ben şunu söylerim. Bütün dünya tabii zenginleşiyor. Bütün dünyanın zaman içinde zenginleşmesi. Yani yüz sene önceki dünyayı düşünün, şimdiki dünyayı düşünün. Yüz sene önceki dünyadaki kentleşmeyi düşünün. Hele, hele Türkiyeyi düşünün bu, bu bağlamda, değil mi? Türkiye'de yüzde seksen artık kentlerde Tabii. yaşıyor. Bütün dünyada bu aslında bu olgu var. Kentler büyüdükçe kentlerin riske artıyor. Çünkü aynı yere toplanıyor zenginlik, bütün varlıklar. Neyse uzatmayalım. Ee, 17 Ocak haklısınız. Ocak. Şimdi <gülüyor> kontrol ettim. Evet, öyle olması 17 lazım. 17 Ocak evet. 1995. 95 Kobe tam evet. bir yıl önce Northridge evet ee, Amerikalılar e, 1995 civarında yanılmıyorsam veya 96 başında e, bu manada bir kentsel risk değerlendirme projesinin ilk sonuçlarını açıkladılar bu projeye de Hazus adını verdiler hmm. Hazard U.S anlamında ha. e, bu Amerikalıların en güzel tarafı o zamandan beri her şey açıktı. Dokümanlarına biz o zaman hemen eriştik bunları. Ben çok etkilendim projeden. Çok güzel, çok mantıklı bir projeydi. Kentlerin şeyi için. E, risklerin azaltılması. azaltılması yani. için. Ve e, dedik ki tam da büyük bir aslantı oldu. O sırada işte bu şey, e, yani bizim kafamızda başka modeller vardı ama... E, ...bu hakikaten çok modern ve çok yeni bir e, anlayış getiriyordu şeye. E, dedik o zaman tam işte İzmir'de uygulaması için ideal bir şey. Bu çok güzel bir şey ve hakikaten ve o şey... başvuru üzerine mi oldu yoksa ne? Birleşmiş Milletler'in e, merkezi olarak tespit ettiği kentlerden birisi İzmir miydi? Başlangıçta değildi. Başlangıçta bu biz bunu belediyeyle e, bizim kandille olan. o kişi e, sonradan seyirizdi. birleşti. O ondan evet. sonra o yani bu e, hazus evet. projesi şey e, radius projesi radius. daha sonra çıktı. Evet. Ama 5-6 ay içinde falan... olan yani birleşti. Çok denk da, Oradan gelen maddi kaynak çok da önemli olmadı ama manevi evet. tarafı çok önemli oldu. Bir, yani bu bizim yaptığımız proje. bir proje. Evet, olması. bu Birleşmiş Milletler projesi. Evet. niteliğini kazandı. Çok iyi oldu. Evet, ee, sözünüzü kesicem ama hocam. O dönemde e, Dünya Bankasının ve Birleşmiş Milletlerin son derece önemli bir tespiti var. E, şunu tespit ediyorlar diyorlar ki afetler konusunda dünyada hep afet gerçekleştikten sonra evet. takım önlemler evet. alıyoruz ve evet. destekler veriyoruz. Halbuki bu son derece yanlış. Bizim başından afetlerin afet risklerinin azaltılmasına ilişkin programlar geliştirmemiz gerekir diyorlar. Sanıyorum bu Tabii, programda onun bir yani ürünü zaten, olarak Zaten çıkar. Dünya Bankası'nın Türkiye'deki projeleri de 90'larda başladı. Evet. Yani bu, hastane bu Proje vardı. yönetim ee, birimi evet, tarafından. E, proje yönetim birimin Ankara'da sonra. Başbakanlığa yaptık. bağlı evet, olarak evet. çalışıyor. Yani pek çok proje yapıldı 90'larda. Evet. Biz de bir bazılarına katkıda bulunduk Dünya Bankası projelerinde. Şimdi şeye dönersek, bu Hazus projesinin e, hakikaten buradaki şeylerini e, çok güzel uyguladık biz İzmir'de. Ve çok güzel bir çalışma yaptık belediye ve inşaat mühendisler odasıyla. Bir kere İstanbul, İzmir'deki binaların envanterini çıkardık. Hiçbir şey yoktu o zaman. İnşaat mühendisleri, o zamanki yöneticileri sağ olsun başta Muzaffer Tunça. Yakın sizin, arkadaşımız. Sizin arkadaşınızdır evet. <gülüyor> olmak üzere. Ortak Çok, dostumuz. Evet ortak dostumuz. Çok e, hakikaten e, bütün İzmir'de mühendisler mobilize oldular. Çok büyük bir hevesle. Yani az buz bir şey değil. Şimdi rakamı tam hatırlayamıyorum ama... E, ...aradan yani... ...17-18 sene geçti. E, yanılmıyorsam 300 bin civarında... ...o zaman bina... ...tespit edildi, sayıldı. E, özellikleri... Nüfus kayıtları çıkarıldı. E, belli karakteristiklere göre... ...klasifiye edildi e. vesaire. Onlara göre biz çünkü tahminler... ...yaptık. İşte ben o zaman çok büyük bir hevesle bu... ...Hazus projesinin e, teorik kısımlarını... ...çok sevdiğim için onu... İzmir'e tabi... Rab yüze, Evet, uyarladım. Evet. Ve sonuçta dediğim gibi ya ta işte jeolojiden başlayarak depremsellikten başlayarak rahmetli Aykut Barka'nın şeyiyle birlikte oradan başlayan. Ondan sonra Mustafa Erdik ve arkadaşlarının e, işte deprem tehlikesi, probabilistik deprem tehlikesi analizleri. Sonra işte bizim e, bu yapısal hasarın... Iı, tahmin edilmesine ilişkin çalışmalarımız vesaire. Artı altyapı çalışmaları. Bütün köprüler bütün altyapılar viyadükler. E, viyadükler. Şimdi e, emekli olan e, sevgili arkadaşımız Özel Yüzügül o konuda çok çaba Ki göstermişti. Ki o dönemde de İzmir'de bayağı ciddi işte o e, yollar yapılıyordu. Evet, evet. Viyadükler e, tabi Viyadükler inşa tabi, tabi. ediliyordu. Tam o sıralarda. Tam o, o sıralarda. Evet. Sonuçta güzel bir şey oldu. Bu radyos projesi biraz da böyle... ...işte bir senaryo... ...vari bir şeydi. Senaryolar, yerel şeyler... ...işte muzafferler vesaire... ...güzel senaryolar hazırladılar. Halkı ve diğer meslek kuruluşlarını... ...sivil toplum kuruluşlarını... ...işin içine soktular. Güzel bir şey oldu o zaman için. Yani herkes bilinirli, bilinirliği... ...olan bir proje evet. oldu. Bir önemli yani, tarafı da herhalde... Evet. ...bu 99 depremiyle karşılaştığımız anda öyle bir bilgi birikimi de tabii, tabii, tabii. hemen devreye girer mi hocam tabii. yani o, aslında onun ne kadar önemli olduğu evet, o zaman anlaşılıyor. Tabii hiç şüphesiz. Daha sonra İstanbul'da yapılan çalışmaları da bir, bir nevi tetikledi yani evet. şey hiç şüphesiz. Yani bu deprem için master şey plan çalışması evet. vesaire. Bu arada aklıma geldi şimdi anlatırken onu düşünüyorum. ben ...depremden sonra, iki binli... ...ikim ikiydi sanıyorum... ...Kaliforniya'ya bir vesileyle... ...bir konferans için gittiğimde... bu ...Hazus projesini hazırlayan... ...ekiple tanıştım. Tanıştırdı benim arkadaşlar çünkü... ...demişler ki bakın, Türkiye'de sizin... ...projenizi uyguladılar diye. Ee, Uygulayan bu, da burada. Evet. evet. <gülüyor> Onlar da benimle <gülüyor> tanışmak istemişler. <gülüyor> Çok güzel. Ee, San Jose diye bir kent vardır orada. Orada, orada buluştuk... Ee, çok Daha sonra çok e, iyi ilişkiler kurduğum doktor e, Charlie Körçer, o projenin yürütücüsü, çok değerli bir mühendistir, bilim adamıdır. Onunla tanıştım. E, ona anlattım nasıl uyguladığımızı, ne, nerelerde sıkıntı çektiğimizi, ne yaptığımızı falan. Çok mutlu olmuşlardı ilk defa. Çünkü o projede çok yeni bitmişti yani. Büyük bir rastlantı oldu. Tabii ondan sonra o proje başka yerlerde de uygulandı, bütün dünyada uygulandı. ...geliştirildi. Hala geliştirilmeye... ...devam ediliyor. Yani o, o Amerikalıların... ...o güzel tarafı vardı. Projeler bitmez... ...yani evet. bir şekilde hep geliştirilir. Şimdi o, o başlangıç noktalarına... ...göre çok çok ileri düzeylere... ...geldi. Ama şimdi bu şimdi... ...güzel hatıra da aklıma geldi anlatırken. <gülüyor> evet. Böyle bir şey oldu. İzmir o bakımdan... E, e, ...işte meslek kuruluşlarının... ...özellikle inşaat mühendisleri odasındaki... ...yani bütün yöneticiler, eskiler... ...yeniler... E, ...çok pozitif düşünürler. Şimdi bu e, yüksek binalar söz konusu olunca... ...iki yıl önce yani 2011 hatta... ...2011'den başlayarak... E, işte ...özellikle bu zemin problemleri nasıl ele alınmalı... ...bunlara uygun projelendirme nasıl yapılmalı... ...vesaire konusu gündeme geldi. Tesadüfen de bu yapıyla zeminin... E, etkileşimi dediğimiz bizim olay benim aslında çok eski doktorak konumdur. Allah Allah. <gülüyor> 40 senen öncesi neredeyse. Yani e, ama ben sonra bırakmıştım bu konuyu. Yani e, bu konu gündeme gelince <gülüyor> tekrar şey oldu. E, eski, eski konuma depreşle. döndüm. Depreşli bir nevi. <gülüyor> çok güzel. E, tabii aradan geçen neredeyse 40 sene boyun Otuz beş ila 40 sene arası diyelim. E çok tabii teknikler değişti. Bilgisayarlar çok gelişti vesaire. E fakat şöyle, şöyle bir ihtiyaç doğdu. Çünkü yani bir, bir takım e, pratik yöntemler geliştirmek lazım. Bunlar da yani bu tür böyle yüksek binalar bütün dünyada bu kadar kötü zeminlere yapılmadığı için literatürde de fazla bir şey yok. Yani. Aradığınız zaman Onun için ben oturdum. Bayağı ciddi çalışmalar yaptım. E, bir rapor yazdım. O hala web sayfasında durur bizim. Yani işte herkes eri, erisin. İzmir'e gittim defaatle bunu anlattım. Bu son iki senede evet, oluyor, oluyor değil son. mi? Evet. İzmir'e gittim anlattım. İzmir'de sonra dedik ki yani bakın burada yapıyorsunuz İstanbul'da işte biz bir e, biliyorsunuz 2008'de e, bir taslak yönetmenlik hazırladık yüksek binaların şeyi, dizaynı için. E, bunu da sizce şey yapın. O e, Sonuçta öyle böyle epey bir e, tartışmalar ve şeyden sonra arkadaşlar İzmir'de e, bir e, teknik önermeler adı altında bu, bütün bu zemin konusunu artı üst yapının yani yüksek binaların dizaynı deprem dizaynıyla ilgili bizim İstanbul deprem taslak deprem yönetmeliğini hemen hemen tümüyle adapte ederek bir doküman hazırladılar. O dökümanın yani epey katkımız oldu hazırlanmasına. Ben de öğrencilerim. Gene yüksek binalarla evet, evet. evet. Sadece yüksek binalara. Ve bunu belediyede plan notları diyorlar. O plan notlarına işledi. Resmileştirdi böylelikle. Resmileşti. Ee, bakın çok ilginç bir şey size anlatacağım. Bu böyle e, takriben 7-8 ay öncesine kadar yanılmıyorsam yürüyordu. Fakat bir Türkiye işte bu. Şimdi yerel yönetimlerin yetkileri var gibi görünüyor. Yerel falan işte bilmem ne ama Ankara Türkiye'de her şeye hakim. Evet. İşte, herhalde durumdan pek memnun olmayan birileri Çevre ve Şehircilik Bakanı'na başvurdular ve şimdi onun zorunluluğu kaldırıldı. Şimdi, çok acı bir şey. Çok acı. Şimdi hem belediye bakıyordu ama belediye büyük ölçüde odaya ...şey yapıyordu. Odaya güleniyordu, dayanarak... Güleniyordu. Evet. ...odada da bu işin bilincinde olan... ...yani başkanından itibaren bütün personel... ...gayet bilinçli arkadaşlardır. Onlar da bunu yürütmeye çalışıyorlardı. Şimdi böyle bir boşluk var ortada. Şimdi... E, ...yani... <gülüyor> bir ...tehlike söz konusu oldu. Şimdilik pek görünür bir şey yok ama... ...bu, bu ileride ne olacağı pek bilinmiyor. Yani... ...şimdi büyük firmalar... ...benim duyabildiğim kadarıyla... ...işte yeni projeler hazırlıyorlar... ...onlar uyuyorlar bu... E, ...teknik önermelere... ...ama ihtiyari olarak uyuyorlar... ...yani mecburiyetten değil... Yani ...sorumluluk duydukları için... ...ve o kadar yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapan bir adamın... ...biraz şey yapması lazım... Dikkatli olması lazım... Ama bu, burası Türkiye... Evet. ...yani e, maalesef... Bu, bu, ...bunları da kötüye kullanacak şeyler çıkabilir... ...yani şu anda da yavaş öyle şeyler oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum ama henüz duymadım ama büyük bir endişe var. Çünkü gerçekten yani zaten yüksek bina meselesi özel bir konu. Yani bunu herkesin yapması kolay Her değil. Bir yapacak. deneyim meselesi çok bakın hafta sonundaydı laf oradan açıldı İzmir meselesi. Ee, ben ve diğer dört arkadaşım İki dört beş arkadaş hatta benim dördü benim öğrencim olmak üzere ee, <gülüyor> İzmir'de bir e, eğitim programı organize ettik yüksek binaların deprem tasarımıyla ile ilgili bu 24 saatlik bir şey üç hafta sonu her hafta sonu 8'er saat cumartesi dört pazar dört saat işte geçen cumartesi ben başlattım arkasından. Bize yeni katılan çok değerli bir arkadaş var Kandilli'ye Profesör Sinan Akkar. Bu deprem tehlikesi konusunda anlattı. Çünkü hiç bilmiyor şeyler, mühendislere konuyu. Yanlış biliyorlar hatta. O konuda şey oldu. Bu cumartesi, bu zemin durumlarını özellikle demin orada oraya özgü zemin dolayısıyla e, deprem, yani geoteknik mühendisliğinin, geoteknik deprem mühendisliği diyoruz. O, özel bir branş. O konuda yine benim eski öğrencilerimden Utku e, Celap gidecek. Ondan sonra da Pazar günü ve gelecek hafta Cumartesi Pazar, ondan sonraki hafta Cumartesi Pazar'da Cüneyt e, Tüzün ve, evet, katılmıştı ve Şeref Polat o da katılmıştı. O da e, onlar ikisi beraber bilgisayar uygulamalarını da içeren yani onlar yarısını onlar götürecekler 12 saati. Böyle bir program tabi bu. Yani çok çok geniş bir konu ve çok derin bir konu. Sadece ona bir giriş diyoruz zaten yani. Ama bu bile çok önemli. Çünkü bu konularda eğitime çok ihtiyacı var. Yani Türkiye'deki hele içi eğitimin işte genel manadaki yetersizliği dikkate alınrsa, bu ne zamandır yapmak istediğimiz bir şeydi. <gülüyor> Bu bu sene başladık. Tahta, İstanbul'da tenkin. geçen sene bir şey yapmıştık bu konuda bir çaba da bulunmuştuk ama bu bu daha güzel oldu daha daha organize oldu. İnşallah bunu İstanbul'da da tekrarlayacağız önümüzdeki dönemlerde yavaş yavaş bu konuda bilinci arttırmak e, hedefindeyiz. İşte böyle bir gelişmeler evet. oldu. Buradaki evet. yapılaşma e, nasıl gerçekleştirilecek hocam? E, gene TOKİ Devrede mi? Yoksa esas itibariyle... Yok sanmıyorum. Orada TOKİ yok. Mülkiyet yani, var herhalde. Mülkiyet var. Evet. Evet, evet ama... Yani duyduğumuz kadarıyla büyük şirketler... ...bütün hastalığı kapatmışlar. Ha, daha önceden... <gülüyor> yani, evet. yani çünkü bu olay yeni bir olay değil. Yani i̇şte oralar rahat. sanayi bölgesiydi evet, falan. Evet, işte evet, atölyeler evet, evet. vardı. Şimdi orada mesela şu anda... ...iki tane şey yükseldi. Bir tanesini ben gezdim hatta... ...şantiyesini. İki kule çıktı. İki kule çıktı. Evet. Ee, güzel inşaatlar bunlar. Benim projelerini yapan insanları da tanıyorum. Yani onlar çok ciddi bir biçimde yapıldı. inşaatlar da iyi yapıldı. Temel problemleri de iyi çözüldü. Yani bizim tanımladığımız şekilde çözüldü. Evet. Bunlar ee, i̇yi tabi. örnekler yani. onlar. Yani şimdi bu baş, bunu zaten onlara örnek olarak gösteriyoruz. Şimdi de benim bilebildiğim projesi devam eden hatta temelleri ...başlayan yeni inşaatlar var. Evet. Ee, i̇ki, üç tane var. Ee, bu eğitimlerin... Ama bunlar şey değil yani iyi şeyleri değil. Değil. Evet, evet. Ee, bu eğitimlerin e, sonucunu da... E, ...değerlendirmeleri de... ...bir başka programımızda evet, ele alırız. E, evet. evet. E, hocam, e, yarıladık programı. Evet. E, müzik parçamızı dinleyelim. Dinleyelim, olur. E, oradan devam ederiz. Bakalım Feryal bugün bize ne seçti. Evet, dinliyoruz. You show up around closing time You click your heels and it brings you your wine Everybody gets out of the way on display You knock them down another notch He said it's time for you to go Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programını dinliyorsunuz. ikinci bölümdeyiz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte sunuyoruz. Evet hocam e, müjde hazine garantisi geldi sektöre. Evet. evet Pro Ne diyorsunuz hocam? Rahat, rahatlama oldu. Rahatlama oldu değil mi? <gülüyor> Artık her şey devlet evet. garantisinde. Evet, evet. E, çılgın projelerimiz çok Ç rahatlıkla. Çılgın projelerin önünde hiç engel, engel kalmadı. Engel kalmadı. Evet. evet. Fakat bir garip karar değil yani mi bu? bu yani bu büyük bir skandal aslında. Değil mi? Yani, tabii, yani Dünya o, çapında o, bir skandal. olacak iş he. değil yani. Siz bir, yani şimdi biraz tevil etmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Hani hazinenin son tebliğinde falan ama ben pek bir şey anlamadım onların ne dediklerinden. Ama görünen köy kılavuz istemez yani yapılan şey nedir? Siz ihaleyi yapıyorsunuz, ediyorsunuz işte Ondan sonra zaten yani bu işin içinde olanlar biliyordu. Ya o kadar büyük şeylere, büyük korkunç projeler, milyarlarca dolarlık falan. Buna kim nasıl kredi bulacak, kim bulacak? Bunlar hani çok büyük yabancı firmalar da değil. Hepsi yerli firmalar. Değil mi? Yani tabii, bir zamanlar tabii. adı bile duyulmamış. Birden böyle Serpilen, sonuçta hav havuz oluşturmaya varan evet. e firmalar. Ee, ...bunlar bu kadar milyar... ...on milyarlarca dolarlık krediyi falan... ...bulamayacağını herkes biliyordu... ...ve bulamadılar... Evet. ...sonra bu oldu... ...bir riskli ha? projeler bunlar tabii... E tabii yani ...siz doğal Efe, hayat... Efendim, ...adından belli bunlar evet. çılgın proje. projeler... ...çılgın projenin rasyonel olması mümkün müdü? ...yani... Evet. ...çılgın olmaz bir proje... ...yani e, aklı başında olur... Niye? Niye çılgın? E çünkü bunların fizibilitesi falan yok. Bunlar bir takım kimlerin aklına geliyorsa. ilginç tamam tabii. Çok ilginç bir yere kanal açmak falan. İşte şöyle bir şeyler yapmak falan. İyi güzel ama bunların ...yani e, medeni ülkelerde... ...bu Türkiye'de yapılırdı yani... ...bunun oturulur fizibilitesi yapılır... ...uzun zaman bunun... E, ...ekonomik bakımdan, çevresel bakımdan... ...işte ne bileyim her bakımdan... ...toplumsal bakımdan yapılır. incelemeleri yapılır... ...gerekli... E, ...sivil toplum kuruluşlarının... ...katkısı sağlanır... ...bu işin raconu budur... E, ...şimdi böyle seçim öncesi... ...ortaya atılan... ...veya işte e, siyasi... E, ...propaganda malzemesi olarak ortaya atılan projeler en de sonda böyle garipliklere varıyor Yani bu e, hakikaten e, yani ihale sırasında bilinmeyen ortada olmayan koşulların ihale sonrasında uygulanması e, yani e, ne denir buna bilmiyorum bunun e, Hatta suç olabileceğini düşünüyorum ben yani bu nasıl yapılabilir bu e, ihaledeki fırsat eşitliğine bir darbe değil midir? Sanıyorum e, bunun çok e, süratli bir şekilde e, hukuki davalar haline gelmesi herhalde, lazım. açıldı yani, mı yani, bilmiyorum ama yani e, işte anayasa mahkemesinde fren bu konu içinde gidilebilir herhalde evet, yani tabii. burada fırsat eşitliğine halel getirilmiş midir? İhale koşulları ya. açık sıçık olarak bunu belirtiyor muydu? Yani bu vesileyle aslında benim yani yine tartışılmasında yarar gördüğüm bir konu. E bu yap işlet devlet tarzı özellikle bunlar çok büyük projeler. Bunlar dünya çapında büyük projeler. Yani bir bir hava alanı projesi. Şimdi kanal İstanbul ne olacak bilmiyorum. O da hazırlanıyor diyorlar. Yani önümüzde iki tane seçim var herhalde. Bir şey o seçimlerin <gülüyor> en büyük herhalde reklam aracı ne olacak yani. herhalde. Şimdi peki bunların hadi bırakalım fizibilitelerini de yani yap işlet devlet şeyi yapıldığında bunların koşulları bakın şimdi burada kredi koşullarında bir ihale sonrasında bir değişiklik söz konusu. Peki diğer koşullar nasıl? Mesela efendim işte müşteri garantisi veriliyor. Evet. Değil mi? Tabii. İşletme garantisi mi? İşletme yere, garantisi yıl. Şimdi işte yol yapıyor, şu kadar araç geçecek. diyor. Evet. Bunlar açık seçik midir? Bunlar daha sonra değiştirilmiş midir? Değiştirilebilir mi? Mesela dedikodu olarak benim duyduğum bir şeyi pazar günü ben Cumhuriyet Gazetesi'nde okudum. Ben dedikodudur diye diyordum. Ee, olay şu, İstanbul Milletvekilinin e, verdiği röportajda okudum. Açıklaması. Ee, ...yeni hava alanının... ...kotu, orası biliyorsunuz dolgu olacak... ...o eski maden sahaları yani. vesaire... 40 metre düşürülmüş. Yani proje... ...ihaleye çıktığı zamandaki... ...kottan... ...o kadar az dolgu yapılacak. Gazetinin, gazetede belirtilen rakam... ...aradaki fark iki milyar dolar. Bana bunu... ...birkaç ay önce... ...inşaat piyasasının içinden bu konuları iyi bilen... Sektör, ...bir arkadaş sektörden söylemişti. Ben biraz ihtiyatla karşılarım böyle şeydir. Hani dedikodudur Doğru, falan filan diye. diye. Ama aynı şeyi Ama söylemişti. Hatta, hatta o daha büyük bir rakamdan bahsetmişti maliyet olarak. Bilmiyorum. Yani ben o tarafı duyduğumu söylüyorum. Ne olursa olsun... ...böyle şeyler mesela... Şimdi öyle evet, doklukları... siz 100 liraya bir şey ihale ediyorsunuz, o ihale evet. kabul ediliyor, alınıyor. Fakat ondan sonra bir bakıyorsunuz ki çok önemli maliyet unsurlarından birisi doldurma e, kısım evet. ortadan kaldırılıyor. Evet. Yani hatta evet. bana yani birkaç ay önce bunu anlatan arkadaş demişti ki ikinci gelenin yani aradaki, ben unuttum şimdi tam hatırlayamayacağım onun söylediği rakamı daha fazlaydı. Ama ikinci, ikinci gelen adamın fiyat farkı bundan azdı demişti. Yani evet. yani, yani böyle bir şey olsa anlatabiliyor muyum? Yani <gülüyor> bunlar e, bu konularda açık bunlar değiliz. Şeffaf değiliz. Yaratıyor. Bilmiyoruz. Maalesef basın da bunları yazmıyor. Yazamıyor mu? Yazmıyor evet. mu? Ee, Ama, benim bir tespitim var hocam. Ee, yani örneklerini de biraz biliyorum. Medya bu konularda biraz da reklam olanaklarının ortadan kalkmaması Haklısınız. için Haklısınız. suskun olmayı ve geçiştirmeyi çok tercih ediyor. Yani mesela bu konudaki çok düzgün araştırmalara yer verme konusunda son derece hasis davranıyor. Hayır tabii yani bunlar büyük işler olduğu için firmaların ticari itibarlarını halel -hal dar getirecek dedikodular vesaire veya hani esası olmayan haberler konusunda ya muhtemel haberler konusunda dedikodular konusunda medyanın hassas olması normal. Yani evet. dikkat etmeleri gerekir tabii. Benim söylediğim o değil. Yani medya ihale koşullarını irdeleme bakımından ha, biliyor muyum? yani Çünkü çok dedikodu çıkıyor açıkçası. Yani... Onlar da hep her şey doğru yanlış birçok bir şey var. İşte, haklısınız. Yani bazen e, üzülüyorum da. Yani ne bileyim işte. Mesela bir örnek vereyim işte Marmara işte su alıyormuş, bilmem ne yapıyormuş filan. Yani o kadar tartışıldı bu açılış sırasında. Yani bu basın bunlarla uğraşacağına şu de, demin konuştuğumuz üçlerle uğraşa daha şey olurdu. Yani onların çünkü tevatür olduğunu biliyoruz yani. Evet. Yani, öyle bir şeyler yok. Mesela bunlar temelsiz şeyler aslında yani. Ama aslında onlarla uğraşıyor. Yani. Gerçek demokratik toplumlarda bunlar açıktır. Yani ihale koşulu açıktır. İhale dosyasını benim bilmemiz lazım. Bilmiyoruz. Hani yani benim işim gücüm var. Bir sürü işim var. İşim gücüm bırakıp Bunları araştırma. Tabi. Bunun gazetecilerin şeyleri ama uzman gazeteciler olması lazım tabii. Bu, bu işleri iyi bilen, ihale mevzuatını iyi bilen, uluslararası piyasa iyi bilen. Şartnameyi eline Şartnameyi aldığı, aldığı zaman değerlendirebilecek. Yani, buralarda neler döndüğünü bilmiyoruz çünkü. Ve şüphelenmekte de haklıyız orta, ortadaki manzara karşısında. Değil mi? Evet. Evet maalesef böyle. Evet. Ee, bir diğer konumuz hocam. Uluslararası toplantı hazırlıkları sanıyorum hızla devam evet, ediyor. Evet, ne durumdayız? Evet, evet. Şimdi biz işte e, ikinci turu eğer olursa Cumhurbaşkanlığı seçiminin hemen ertesi günü başlıyor. Ha, öyle mi? <gülüyor> evet. Hatta şöyle e, şimdi e, bir icebreaker e, seremonisi gibi bir şey yapılır. Bir gün önce Genellikle konferanslar, pazartesi başlar. Evet. Pazar günü akşamüstü genellikle bir kokteyl, kokteyl yapılır. Kokteyl evet. yapılır. Şimdi biz kokteyli veremiyoruz çünkü seçim günü olacak, seçim günü alkol oldu. yasak. <gülüyor> ee, şimdi birinci seçim ayın 10'unda. Olursa tabii, ha, ikincisi olursa tabii. Tabii, evet. birincisi ayın 10'unda. Evet, i̇kincisi i̇kincisi 24'ünde. 24'ünde... Bizim konferansımız 25'inde başlıyor. ise 25'inde başlıyor. Evet. Konferansımız hatırlatalım şeye, evet. dinleyicilerimize. Avrupa Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı. E, bu önemli bir konferans. E, Avrupa Deprem Mühendisliği konferanslarıyla Avrupa Sismoloji Konferansları aslında ayrı e, konferanslardır. Fakat 8 yılda bir bunlar ortak yapılıyor. İlk defa, Dindok, ilk defa 2006'da birinci ortak toplantı Cenevre'de yapıldı. Ee, ...ikincisini biz yapacağız. Aradan sekiz yıl evet, geçtikten sonra da... ...2014'te biz yapacağız. İstanbul'da yani ondan sonra dört yıl sonra... ...ayrı ayrı yapılacak. Ee, çünkü mesela 2010'da... ...Makedonya'da yapılmıştı, Ohrid'de yapıldı. Ohri Gölü'nü bilirsiniz. Güzel. Evet. Ee, vallahi hazırlıklar iyi gidiyor. Çok güzel, <gülüyor> ee, mekan belli oldu. Mekan hocam. tabii şey, Lütfi Kırdar. Lütfi Kırdar'da yapıyorsunuz i̇şte, ve komple... Orası tabi, tutuldu herhalde. Tabi tabi bir hafta bize. Şey evet. Haber, 2000 2000 3000'e yakın şey bekliyoruz. Yani tam. Katalım. Şimdi yeni başladı şey e, rezervasyon şeyleri. Evet. Bu arada bizi ve benim arkadaşlarımı çok etkilendiren işte son makaleleri seçiyoruz. Yani sunulacak Hı. makaleleri. Bu makalelerin bir kısmı şifahi olarak sunuş, sunuluyor, bir kısmı poster yapılıyor. Evet. Şimdi çok sayıda e, tabi bir hafta içinde biz deprem mühendisliği kısmına bakıyoruz. Ee, bizim sunuşa sağlayacağımız e, makale sayısı 300 civarında. Halbuki işte 700-800 civarında makale Toplam. kabul edildi özetlerden. Şimdi onların hangileri oral presentation dediğimiz yani evet. şifahi hangisi poster olacak? Onları şimdi ayırmakla meşgulüz. Poster dediğiniz basılı Hayır, poster şöyle oluyor. Bir nevi duvar şeyi. Ha, ha ee, an. Bunlar evet. şimdi çok güzel ki şimdiki tekniklerle programlarda yapıyor. Yani e, onun bir belli bir ebadı var. Bir pano diyelim. Evet. Onu getiriyorsunuz. kağıtta bas bas bas dur geliyorsunuz. O, o panolara asılıyor onlar. Evet. E, yani işte orada tabii verebildiğiniz belli bir detay var. Onun belli, Genel çerçeve belli saatlerde ona belli zamanlar ayırıyoruz. Herkes posterinin başında duruyor. İlgilenen kişi ondan geliyor, bilgi alıyor. O size sor, soru ha, da sorabilir. Çok enteresan. Evet, bu güzel bir şeydir çünkü evet. e, bu kadar, bu yani çok eskiden yoktu bu bu 30-40 sene böyle bir adet yoktu. Ben hatırlarım ben çünkü ilk dünya, dünya konferansında 1973'te Roma'da gitmiştim yani düşünün 41 sene olmuş. E, o zaman falan böyle şeyler yoktu. yani Çünkü bu kadar kalabalık yok. Ama hocam biliyorsunuz fuarlarda veyahut bu tür toplantılarda evet. işte sektörden bazı firmalar gelirler. Onlar standlar açarlar. Ha yine var o. Evet. O var yine. Ama tabii. bu da e, sanki e, ondan ilham almış gibi. Çünkü ha, bu bu, bu e, e, e, diyebilirsiniz ama esas evet. bunun problemi. Sayı artınca yani zaten biz az zaman veriyoruz. Herhalde 15 dakika vereceğiz bir Çok prezentasyona. Çok güzel bir ama. Anlatabiliyor muyum? Evet. Herkesin de yani dediğim gibi bir hafta boyunca sunuşa yani şifahi sunuşa izin verebileceğimiz bildirilerin sayısı en fazla 300 civarında. Onda tam kes şey yapamadık daha. Yani böyle tahmin ediyoruz. 700-800 civarında şu anda elimizde şey var. Yani bunu... Gelmiş olan. Evet, evet. Bunları şimdi son bir e, süzgeçten geçiriyoruz. E, i̇şte çok sayıda arkadaşımız sağ olsun e, katkıda bulunuyor hakem olarak. Çok, yani güzel. çok sayıda bilim adamı arkadaş. Onlara da buradan teşekkür edelim. Halen çalışmaya devam ediyorlar. Hatta evet. bir kısmı bitirdiler. Biz zaten. Bize devamlı gönderiyorlar. Bu, bu konferansı çok evet. yakından izleyeceğiz. Evet, evet. Umarım Türkiye için, Türkiye için güzel olacak. bir şey olacak. Evet. Yani zaten yani böyle bir konferansı niye yaptık biz bu kadar şeyin içine giriyoruz süren diye sorarsanız bir açıdan hiçbir şey yok. Yani e, Olmaz sadece tanıtım sadece yani. prestij. Ülkenin evet. tanıtımı. Yani açıkçası bu. Evet. Yani, Ama aynı zamanda çok yeni birçok araştırmayı da tabii. E, ele alacak tabii, tabii. bir tabii. Türkiye kompilans... için de iyi. Türkiye'den de çok katılım bekliyoruz. Gençlerden, Anadolu'dan, Anadolu Üniversitelerinden iyi olacak umarız. Türkiye'nin tanıtımına da çok büyük bir katkıda bulunacak. Evet. Ee, biz bu kongrenin konferansın hem yaklaştığı tarihte bilgilerini evet. biraz daha detaylı tabii, verelim. Tabii. Özellikle de ilgilenicek olan e, dinleyicilerimiz olabilir. E, bu sektöre açık bir şey e, tabii, olacak, değil tabii, mi? Gayet tabii. Gayet evet. tabii, Şimdi bunun belli bir şey var, e, formatı giriş var, ücreti var. Mal, malumunuz böyle şeylerin. Tabi. Şimdi Türk, Türk Türkiye için giriş ücretini tam hatırlayamıyorum yani normal. Ama tık, onu yaklaştığı böyle, evet, zaman evet, ...ayrıca veririz. Benzetiriz, evet, evet. Öğrencilere Özellikle e, tenzilatlı şey. Çok sahip. önemli. Tabii, her zaman yapılır zaten. Evet. Ee, ee, paralel toplantılar mı yapılıyor değil mi? Tabii, Başka tabii. türlü Başka çünkü türlü başa değil. çıkmak mümkün değil. Yani e, aynı anda e, yanılmıyorsam on. Nihai şey idam tespit etmedik ama. Evet. Aynı anda on tane sesim beraber oturum. sayısı müsait. Müsait. tabi. tabii. tabii. Yani tabii onda bire böldüğünüzde yani zaten bunlara herkes de katılmaz. Yani işte 80-100 kişilik çok sayıda salon var orada. Doğru, doğru. Dünya Konferansı'nda Çin'de hatırlıyorum 2008'de çok büyük bir katılım oldu. 35 tane oturum yaptılar bu <gülüyor> yani. Dünya konferansları tabii daha, daha kalabalık oluyor. Evet. Öyle şeye oranla. Ama bizim de bu konferansımız iyi olacak tabi İstanbul e, mevsim olarak da iyi. İstanbul'da yani bu konferans fasilitesi de çok gerçekten iyi. E, zamanlama da çok uygun zamanlama tabii. Zamanlama da Çok uygun. güzel. Evet. Yani gelenler açısından da evet. cazip programları İnşallah uygulamak. İnşallah havalar, havalar <gülüyor> yağışlı falan olmazsa <gülüyor> Evet. ona dua ediyoruz. Yani evet. Bu sene çok yağmur doğasına çıktı millet. Biz evet. tersini yapacağız <gülüyor> tersini. <yani. gülüyor> Konferans sırasında yapacaksınız. Evet. evet hocam bir de yani son dakikalarda biliyorsunuz birçok projemiz de yabancı isimlerle anılmaya başlandı. Evet. Burada da garip bir çaba var. En son Fikirtepe Brooklyn Park evet. haberini görünce ben artık <gülüyor> dedim ki yani bu iş... Bitmiş Brooklyn Park'ımızda. Ve, Venedikler filan da var. Venedikler yani? vesaireler de evet. var. Evet. Topu, bu böyle bir özenti mi, bir merak mı değil mi? Evet, yani bunun cazibesi var mıdır, çekiciliği var mıdır bilmiyorum ben ama. Ben Amerika'da bulunduğumuz zamanlardan hatırlıyorum. Şimdi değişmiş olabilir ama Brooklyn, New York'un fakir bir semtiydi. Pek özenilecektir. Evet. Şimdi öyle değil Şimdi galiba. Şimdi değil tabii. <gülüyor> Özellikle aydınların, gençlerin... <gülüyor> evet. Evet. Genç ailelerin oturduğu bir bölge <gülüyor> haline geldi. Ama böyle bir gayretimiz var. Yakında yani bütün dünyanın e, önemli park ve bölgelerinin isimlerini taşıyan projelerle karşı karşıya Hı -hı. kalacağımız anlaşılıyor. Onunla evet. Yani. E, hocam bir de bu e, bunu başka bir programımızda daha detaylı e, ele alırız. E, tabii ki bu e, deprem paraları, Dask. Evet. Da toplanan paralar ondan sonra deprem ve işsizlik sigortası paralarının e, kamu bankalarına devredilmesi evet. kararı <gülüyor> alındı. E, bu bankalarda e, havuzcu müteahhitlere e, kredi verecek... E, ...diye bir haber var. Evet. E, havuzcusunu vesayesini bil, bilmem ama... ...yani Türkiye'de şu anda anlaşıldığı kadarıyla... ...inşaat sektörünün dolu dizgin desteklenmesine ilişkin... ...bir sürü karar ve önlem arka arkaya alınıyor. E, gene e, duyduğumuz kadarıyla... E, ...Başbakan e, verdiği talimatla bütün e, il başkanları toplantısında... Verdiği talimatla bundan sonra sadece ve sadece kentsel dönüşüm projeleriyle ilgileneceksiniz diyerek o inşaatın e, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde e, gelişmesine evet, inşaat yolları inş, açıyor. İnşaat ya Resulullah diye yola çıktık. Evet, evet. Yani inşaat bizim evet benim konum ama herhalde garip olan şey inşaat Türkiye'nin en büyük şeyi oldu. Endüstri kalemi oldu. Evet. Türkiye herhalde böyle gidemez. Yani evet. yani inşaata dayalı bir büyüme oldu muhakkak. Yani zaten büyüme rakamlarımız işte bugünlerde konuşuluyor. İşte yüzde üçler mi yüzde ikiler mi ne olacak. Evet, e, bu, bu da yani inşaata dayalı ya. olursa bunun sonunun olmadığı muhakkak. Yani inşaat tabii önemli bir aktivite ama altyapı açısından tabii konut açısından bunu özellikle deprem risklerinin önlenmesi açısından yani çok önemli ama ama bunu rant evet. rant ekonomisi haline getirmemek hali. lazım yani rant ranta dayalı ranttan zengin yaratmaya dayalı bir ekonomi haline evet. geldi bu, bu bu bu rasyonel bir şey değil Maalesef. böyle büyüme olmaz bu bu, bu büyümeden hayır gelmez diyelim evet evet hocam bugünkü programın zamanında tamamladık önümüzdeki ayın son programında görüşmek üzere diyelim. Görüşmek Ama güzelim. bu arada tabii acil bir şey çıkarsa yine e size başvuracağız. Gayet evet öyle. efendim. Bu hafta Altın Saatler programında e Nuray Hocamla birlikte ben Gürhan Ertür programı sizlere sunduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın.